Öncelikle hepinize hoş geldiniz. Hacettepe Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi, Kansans Üniversitesi'nde bilim ve Kaliforniya Üniversitesi'nde gelişim psikolojisi üzerine uzmanlık Eğitimi gören bilgisayar antikopadisi ve erojinsel yaşam antikopadisi'nin yayın öğretmenliğini, sosyalizm ve toplumsal mücadeleler antikopadisi'nin yayın koordinatörlüğünü yapan <gülüyor> toplum ve bilim, zemin, defter ve Microsoft Software dergilerinde yazı ve şiirleri yayınlanan, daha sonra karşı sanatla bütünleşen bütünleşen Tünel Sanat Merkezi kurucularından olan, halen sürmekte olan Dalgın Sular Projesi'ni başlatan Bilgi Üniversitesi'nde Renesan Seminerleri Psikoloji, Kültür ve Sanat Tarihi derslerinde eğitim veren çok değerli konuşmacımız İskender Savaşı, kadınlık ve erkeklik birbirini dışıyan kavramlar mı, geçişkenlik mi adlı konusuyla bizleri aydınlatmak üzere burada bizlerle şimdiden teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Yani bu oturumun, bu toplantının tabiatı hakkında açıkçası çok fazla fikir sahibi olmadan geldim ve olan fikirlerinde birkaç kere peki bunu söyledikten sonra başladım. Önce aslında bir hani benim burada ne işim var? Yani bu pratik dışında niye psikanalitik bir psikoterapist tam da felsefi söylem içerisinde cinsiyetin rolü üzerine niye bir psikanaliz? den hareketle düşünen biri davet edilsin ve o da niye bu daveti kabul edilsin gibi bir soruya çok kestirmeden olsa da kısa sürede olsa ona bir cevap vermek. Ve yani şu anda günümüzde felsefeyle psikolojimiz arasındaki ilişkilerin oldukça girip bir şekilde işçe geçmiş olmasının e, esbabı mucibesini hakkında birkaç söz söylemek istiyorum. Yani 1970-80'lerde benim hocam da olmuş olan. Eleanor Roche diye biri kavramlarımızın yapısı üzerine ampirik araştırmaya yönelerek birçok kavramımızın aslında e, şey kavramlarımızın çoğu aslında bir prototip etrafında örgü olduğu ve bu prototip bazen gerçekten var olan bir e, örneğe denk düşebilir. Mesela bunu araştırmayla da ortaya koyabiliriz. Yani evet. Mesela İstanbul'da yaşayanların kuş prototipi kumru olabilir pekala. Ne bileyim Ankara'dakilerinde kırlangıç olabilir. Bazen aslında karma bir resimde olabilir. Hmm. Kuş kumruyla arası bir şey yani. Doğada karşılığı olmayan ama giderek diyelim işte de Atmanca'da kuştur ama alıcı kuş diye onu bir şekilde nitelendirmek Ayrıştırmak olabiliriz. Kanarya'da kuştur ama işte ötücü kuş. Diye onu bir şekilde prototipik kuşlar arasındaki mesafeyi ilişkilendirmesi isteriz. Ee, dolayısıyla hani 18. yüzyıldaki e, sınıflandırma idealiyle, Dineos'la falan düşünecek olursak, işte onun beklediği gibi her türü bir başlık altına sokmak, en azından bizim Kavrandı, varsımladığımız gündelik hayatta kullandığımız kavramlaştırmaların 18. yüzyıl yani sistematik felsefenin doruk noktasında olduğu zamanlarda tanımlardan talep edilen yani türden bir sistematikliği denk düşmediğini gösteriyor. Ben şunu demek ki, e canım burada gündelik kavramlarımız tesbelli ıslahatan e. bunları reforme etmemiz ıslah etmemiz gerekiyor. Yani gündelik hayatta e. böyle şimdi kritik bir kelime kullanacağım bulutsu, puslu kavramlarla kullanabiliriz ama bilim yapıyorsak tavus muşuna baktığımız zaman hoş musun değil misin sorusuna evet ve hayır cevabını vermesini isteriz. Yani öyle olmaz. Diyebiliriz. Bir, bir örnek daha vereyim. Hani bu e, önemsiz bir örnek gibi gözüküyor. Bizim hani özellikle erkekler ve kadınlar gibi hepimizin hayatını e, böyle heyecanını gıdıklayan konuları karşılaştığında canım yok. Bize ne? Kuşu ne? Kuş diyeceğiz mi demeyeceğiz. E, bekar olmak gibi bir kavram var. Hani hukukla da ilişkilendirmenin bir yerde sanki ilişkilenmemiz gerekecek gibi gözüküyor ya. Şimdi burada sınıfta kim bekar? diye sorsam bir hiçbir problem yok. E, demek ki ötekiler bekar olmayanlar ne? Değil. Ev. Değil. Dünyaya ayırtık değil mi? Hapa bekar mı? Evli değil. Ya zorlanıyorsunuz değil mi? Bekar demekle de ev. Yani, ama bekar değilse evli olması Gerekir. Evli değil. Yani, bakir değil <gülüyor> bu baba, bu baba, ya değil herhalde. Bu bu papa evet dördün şimdi edepsiz şey yani tam da vakit değil yoksa yalnız yani bakir olmamanın daha aslında karışık olduğunu şey ifade etmek istiyorum. Yani yalnızca kavramlarımız yani çünkü bekarda bir problemi yok. Evli değil dediğimiz anda papaya bekar diyebilmemiz gerekiyor. Ama bir <gülüyor> oluyoruz. Demek ki yalnız kavramlarımız prototipik değil. Aslında kavramlarımızın arkasında da prototipik hayat çerçeveleri var. Yani bu çerçevelere göre insanlar ee, işte biri bir yaşa gelince bir iş tutuyorlar. Evlilik, papanın hayatın o çerçevin içinde değil. Öyle ya yani bizim prototipik hayat çerçevemiz içinde papa'nın yeriyor. Yani dolayısıyla yalnızca spesifik olarak bekar kavramının meselesi değil, o kavramın içinde yer aldığı bir hayat tarzı. Bir pratiklerle örülü, bir hayat tarzı var. papa, hani çok uzak. Ee, şimdi genel olarak yapılabilecek bir itirazdan bahsedelim. Yani Problem o zaman yani gündelik kavramlarımızda ya da yani gevşek kavramlarla düşündüğümüz söylenebilir ve yani daha tam adam olmadık, daha tam reşit olmadık, aydınlanmadık. Yani işte aydınlanma aklını kullanma cesaretiydi diye aklımızı kullandığımızda bu tür kavramlara sahip olacağız ve kuşun kim olduğunu hep havalıkta kalmayacak zaten öyle bir dünyada insanlarda da yalnız kadınları isteyecek. Büyük i̇htimalle yani olacılıkları büyük ihtimalle kalmayacak. Yani bekarın, bakirenin, evrenin, evet. e, bütün bunların sarik bir anlamına kavuşacağız. E, e, şimdi bu iyi hoş da demin hani kritik bir kelime kullanıyorum, bulutlu ve puslu dedim. Burada matematikte benim maalesef <gülüyor> hakim olmadığım bir takım gelişmelerden bahsederek aslında Birçok iş gören, birçok kavramın ya da daha matematiksel ile olan kümenin aslında klasik 18. yüzyılın tanım anlayışına uyan şekilde ayarını mani, efradını cami şeklinde değil, fazi olarak sınırları puslu kümeler olarak var olduğunu işaret eder ve özel astronomide olsun, meteorolojide olsun, birçok yerde doğal olayları anlarken tam da bu tür fazil setleri, yani e, fazil setlerle öngörüde bulunmak, bazı doğal olaylarını anlamamızın ancak e, kuşumsuz gibi kavramlar kullandığımız e, ölçüde iş görebildiğinizi, bilim, o bilimden beklediklerimizi ...yapabildiğini... ...bize gösteriyor. Tavus kuşu örneğine... ...kuş kadar hani... sen yani ...tamam astronomi ve teolojiyi de... ...uzmanlara bırakalım... ...dediğimizde... ...peki biyolojiye yani biraz daha yaklaştığımızda... ...yani türlü... ...sabit olarak kavran... ...düşündüğümüz sürece kardeşim, kuşlar ülkesinde senin kuş olup olmadığını benim net bir şekilde bilmeye ihtiyacım var. Sorusu anlam kazanıyor ama kuşlar ülkesinin sınırları da belli değilse ve üstelik bu ülkenin coğrafyasına bağlı olarak belli türler, sürekli bazı uyum gayretleri içerisinde bir evrilme çabası içerisinde kendi e, kovuklarına uyuma çabası içerisinde tavus kuşu hangi noktada tavus kuşu haline geldi işin içine zaman boyutunu kattığımızda evlilik boyutunu kattığımızda aslında Bineos'un 18. yüzyılın taksonomi sisteminin hiç de işimize yaramadığını görmeye başlayacağız ve yani, aksine ayağımıza dolanmaya Hı. başladı. Yani. yani bu ünlü evrim tartışmalarındaki kayıp halka konusunda efsanevi şeylere hani bir canlı ne noktada maymun olmayı bıraktı da insansı olmaya başladı. Bakın evlimi anlatabilmek için bile kuşumsuz gibi bir kelimeye ihtiyacımız var değil mi? Yani insansı kavramını kullanmadan evlimi anlatabiliyor muyuz? Yani bir bir şeyi bir noktada insanımsı, insansı olmaya başlıyor ve yani bir an geliyor ona artık insan demeye karar veriyorsun nasıl veriyorsun o kararı neye bakarak merkeze yaklaşınca yani benim kurduğum yani şurada bir bir şey olsun bir bina olsun çevresindekiler tavuk kuşu dersek merkeze yaklaşınca güvercin deriz ben merkezde de ne var <gülüyor> tanıma en yakın tanım ne tanım ne insan tanımlı erke... ne güzel sadan gibi geldim bu soruya <gülüyor> ben erkeklik ve kadınların ne kadar zor tanımlanır olduğunu anlatmaya çalışacaktım sen insandan <gülüyor> yakalandın bu şaka değil ben insanlar oluş mu diye veriyor ve gerçekten hangi noktadan başlayacağız başlatacaz insan denen türün var olmaya başladığını yani bunun sırf şimdi size bir örnek olarak ürettiğimi sahiden ciddi olarak e, beni diyeyim böyle bir semineri veren kişi olarak ama arkeologları ve e, prehistoryacıları ve zoologları da uğraştıran bir soru. Yani 23 artı 23-46 gelmeyecek yetecek mı bir şey? insandan insana geçtiğimizi göstermek için. gelme cevabı. Cevap. E, meandertallerle çiftleşebildiğimiz, e, aşağı yukarı kanıtlandığı, e, insan popürelasyonu %5'inde falan meandertalliğini var. Asıl soru tabii dörleyebilmek, çocuk sahibi olabilmek. Dolayısıyla genetik cevapla çocuk sahibi olabilmek cevabı tam olarak örtüşmüyor. Hangi kıstas dediğimizde tam olarak örtüşmüyor ne andılarlar şeyler. Babacabian olarak bu tayin edici e, saymamıza yetiyor mu bu? E, yeterli mi bu? Ye Demekten bahsediyorsak yeterli olması lazım. Yani sonuçta bir aptal şekilliyor yani bu Yeterli bir şey olarak baktığımızda. Bizim içinse 1999-2099 yani bir böyle bir yani biz o zaman yani bizim yeterliyiz. Şey. Çok güzel. Tam şeyim şu, şu ana kadar hiç bahsetmediğimiz eksik olan bir e, unsuru kattınız kardeşim. Bizim için yeterli. Tanım hangi amaçla yapıyoruz? Yani Demirem Bey gerçekliği yansıtacak bir tanım. Lineus'un taksonomisi öyle bir şeydi. Yani tavuk as gerçekliğin modeline uygun olacaktı. Bizim o tanımı ne için kullanacağımızdan bağımsız olarak yapılmış bir harita istiyorduk. Halbuki siz Dönlemekten bahsediyorsak elbette şu iş için şu tanım buraya kadar iş görür. Sanat tarihinden bahsediyorsak maalesef sizin burada o işi görmüyor. Çünkü ilk heykeller ikisinden de önce yapılmıyor. Bu Viskanda, yeni çıkmış Viskanda. Aşağı yukarı yani Neanderter'lerin falan tarihi 125 yıl e gidiyor değil mi? 125 bin, 140 bin. Ve şu anda 400-500 bin yıl önce yapılmış heykeller de oldu. Dolayısıyla yani bir sanat tarihi yapacaksa daha önceden başlamamız lazım. Kesinlikle o formların daha sonra yapılan formlarında bir ilişkisi var. Dolayısıyla o tanım için aşağı yukarı işte o muhabilist denen bir yerden başlamamız evet. geç, gerekiyor. Özellikle belki başka örnek bir şey olabilir. Hani e, neye insan diyeceğiz derken e, bir bazı kesimlerde soyut düşüncenin başladığı noktada şu anki insana geçildiğini söyleyebilirim O da bir başka bakış açısı diyebiliriz belki. Tabii. Onu, or, orada artık iyice öyle bir çuvala sokarım ki sizi çıkamazsınız soyut düşünce. Neye? Yani şimdi neye düşün. göre karar vereceksin? Örneğin. Yani soyut düşüncenin ne olduğu gibi bir şey diyeceğiz. Biz ismi yani bütün göstermeye çalıştığım e, bu 18. yüzyılın klasik dönem, merkezinde 18. yüzyıl düşüncesinde hakim oldu. tanım çok fazla işimizi görmüyor. Şimdi gelelim bu doğrultuda şu erkeklik ve kadınlık, yani bizim için yakıcı bir öneme sahip olduğu düşünmen erkeklik ve kadınlık kavramına gelelim ve üstelik hani psikanalizden geliyoruz. Hani psikanaliz çukuruna düşkün bir düşünce sistematiği olarak algılanır ve hani. Bir şekilde düşünülmez olanın bilinç dışının varlığını seksle cinsellikle açıklama iddiasında olan bir görüş olduğu düşünülür. Dolayısıyla yani bir şekilde öznenin düşüncesi değilse bile cinsiyetinin onun varlığını kavramada diğer bütün şimdiye kadar andığımız bütün kavramlardan daha merkezi bir rol oynadığını düşünebiliriz belki diyeceğim. Ve erkeklik ve kadını tarif edebilir miyiz? Yani hiç baştaki soruya şimdi gelmiş olduk. Bunlar birbirini dışlayan kavramlar mı? Ve kendi içinde erkeklik ve kadını ayarını mani, efradını cami bir e, tanımını vermek mümkündür. Kısacası mümkün olmadığını söyleyeceğimi herhalde tahmin etmişsinizdir. <gülüyor> evet gerizli yaptıktan sonra. Burada yalnız birkaç e, nokta var. Bunlar hala yeterince bilinmeyen. Yani burada e, nörobilimin son zamanlardaki gelişmeleri belki biraz daha haberdar olarak konuşmakta e, yarar var. E, yine yakın zamana kadar erkekliğin ve tanımının net bir tanımı olduğu, erkekliğin ve kadınlığın net bir tanımı olduğu inancını ifade etmenin yollarından biri anatomi yazgıdır. Cümlesi. Yani erkekliğin ve kadınlığın e, tanımının son kertede anatomik bir e, tanım olduğunu ve bu anatomik yapıya sahipseniz bunun bir dizi davranış özelliğini erkek bittiği adamın adı altında andığımız bir dizi davranış, duygu ve bilinçleri haline de dönüştüğünü ve bunların doğrudan anatomiden türetilebileceğini söylüyordu. Yani bir şeyin anatomik olduğunu söylemek onun değişmez bir içeriği olduğunu söylemekle eş anlamlıydı. Yani e, fıtratında var dediğimizde, fıtrat meselesi dediğimizde, genetik dediğimizde, yani vücud konuyu biyolojiye alıp havale etmek sanki onu diye <gülüyor> havale etmekle aynı anlama geliyormuş <gülüyor> gibi geliyordu. Diğer yandan kültüreldir demek sanki bu değiştirilebilir iradi olarak dönüştürülebilir bir seçim konusu haline gelebilir gibi bir e, güçlü ima vardı. Aslında benim şimdiki e, bir, birkaç dağınık örnekle size göstermeye çalışacağım şey aslında tam burada da tam dediği tüden bir aile benzerliklerinden oluşan bir yapıda bahsediyoruz ve kıstaslar da böyle. Anatomik olması aslında ille de değiştirilemezlik kalıcılık, zorunluluk vasıflarıyla örtüşen şeyler değil. Çoğu zaman örtüşüyor olabiliyor, bazen örtüşmeyebilir. Yani transeksüalite diye bir olgunun Varlığının ve imkânın anatominin pek aile hercik konusu olabileceği, bize gösteren bir şeydi. Çok küçük bir yüzdeden der bahsediyor oldum. Bu küçük yüzde hesaba katmayalım diyebiliriz yani transseksüeller zaten tuhaf yani onları insan bile saymayan da diyebiliriz. Yani. Ona rağmen gideceğiz kamar. Şu bize gösterdik ve güçlü bir şey var ki anatomik özellikleri bakımında bir kadın olarak doğmuş ya da bir erkek olarak doğmuş birine teknolojik bir müdahaleyle pek uygun üstelik psikolojik bakımla hayatını karşı deneceğiz gibi yaşamasının koşulları yaratılabilir. Yani bunun hemen ardından şeyleri de sayabilir tabii. Hermafrodotizm falan gibi bazı genetik bozukluk diye saydığımız. Yani iki eks bir kromozomuyla doğmuş ve dolayısıyla iki cinsin birden fiziksel özelliklerini gösteren bir dizi hastalık ya da bozukluk diye andığımız... Ve bu kutupsallık içerisinde yer almayan anatomik formasyonlar gösteren insanlar var. Diğer yanda daha davranışsal düzeye geldiğimizde de anatomik olarak kadın olmanın dışına taşmak isteyen, bu kadın transseksüeliteden bahsedelim ee, kendi kadın, kendisinin kadın vücuduna hapsedilmiş bir erkek ruhu taşır gibi olan insanlardan bahsedilmiş. Taht oyunlarını kimseye söylüyor. Seyretmeyen var. Çık <gülüyor> Bir felsefe toplaması da yaranma hakkını kaysedebilirsin. Brienne ne hatırlıyorsunuz? Herkes şu cengaver olan kadını. <gülüyor> Değil sansayı. Şimdi Brienne kim olduğunu ee, e, Tamamen kendisinin bu e, davranışları bakımından e, kendisine seçtiği hayattaki idealler ve roller bakımından tamamen bir cengahver, bir şövalye olarak algılayan bir kadından bahsediyoruz. Yani tam anlamıyla erkek vücudu, kadın vücuduna hapsedilmiş bir erkek gibi hissediyor. Dolayısıyla anatominin kendisine bir yazgı gibi görünmediği yani. bir örnekten bahsediyoruz. Anlaşıldı değil mi örnek? Ayrıca daha açıklamamıyor. Fakat burada ilginç olan bir nokta şu. Brienne kendi anatomisine aykırı olduğu noktada aslında kendisini başka bir zorunluluğa teslim ettiğini çok kolay göz ardı edebiliriz. Yani tarihsel bir erkek mikrolünü, tarihsel olarak tanımlanmış bir erkek mikrolünü külliyen benimsemiş durumda. Yani filolojik kadar bağlayıcı bir yönü var. Tarihsel olarak oluşmuş mirasın, yani bağlı olduğu insanı korumak zorunda olması, aşkla bir e, e, efendiye hizmet etmesi ve ona e, katolik bir aşkla bağlı olması yani bir şövalye etiğinin tamamıyla yükselgeçtirilmiştir. Yani burada tarihsel olması daha kolay değiştirilir falan olduğunu, aynı biyoloji gibi bir bağlayıcılığı var. Green'in hayatında baktığımızda. Yani tarihsel olması, kültürel olması ille de kolay değiştirilebilir olduğu anlamına tercih edelim onu olduğu anlamına gelmiyor. Şöyle bir örnek ve <gülüyor> açmaya bunun geçenlerde bir Bülent Somaylı Tanrısı Çöken birbirimize geldi her zaman yaptığımız gibi. E, şimdi biz hiç e, hiçbir yavru yani belli bir bir dili konuşmaya programlanmış olarak gelmiyor bu dünyaya değil mi? Belli şartlarda doğmuş olmanıza bağlı olarak o dili ilk iki yıl içerisinde maruz kalıyorsanız o dili ana diliniz olarak benimsiyorsunuz. Beyninizdeki bazı patikalar, olası patikalar kapanıyor. Bütün dilleri öğrenebilecek bir zengin açıklıkta bir e, sinir sistemi yapısıyla gelmişken bazı olası patikalar kapanıyor. Siz yalnız diyelim Türkçe'nin patikalarıyla ilerlemeye devam ediyorsunuz. Bu, bu anlamda tarihsel bir oluşumu vücudunuzdaki etkisi. Ülkesi varla can bu tarihsel dolayısıyla değiştirilebilir. Ben bugün İzlandaca öğrenebilirim ama kadın olamam Diyordu. İzlandaca öğrenebilirsiniz ama bir 60 yılın daha olsa belki İzlandaca'yı Türkçe'yi konuştuğum kıvırcıklıkta konuşabilirdim ama yok. Dolayısıyla. E ama dili olarak Türkçe'yi konuşmayı biyolojiye mi yazacağız, fütüre mı yazacağız yoksa zaman içerisinde içine doğmuş olduğum kültürün içerisinde, kültür içerisinde kurdum, kurmak var olabilmek için kurmak zorunda olduğu özdeşimlere, identifikasyonlara. Şimdi kritik kavramlardan birini daha çıkardım, identifikasyon. Yani kadın olmakta erkeğe öyle gözüküyor ki. Kadın olmakla, erkek olmakla yani belli bir nörolojik anatomik yapının üzerine gelen bir modelleme çabasının bir e, modelleme tarihinin sonucu olarak karşımıza çıkan. Ve değişik esne, değişik zamanlarda değişik esneklikte yaşanabilecek bir alandan bahsediyoruz. Brian için Riyan olmanın bir şövalye gibi yaşamakta başka bir imkanı yok. Onun tasavvuru, hamsalası başka türlü bir e, mertlik diye Erkeklik de hani Erkeklikten sanki biraz uzaklaşmış bir kavram kullanılıyor. Başka türlü bir e, mertlik tanımıyor. Bugün için geçerli bazı şeylere bakmadım. Hmm. bunu yeterince iyi anlatamadım diye sebebi Şu e, özdeşliğe karşı çıkıyor. Erkeklik anatomidir dediğimizde bile, anatomi bile erkekliği ya da kadını zorunlu kılan e, yapılar gibi gözüküyor. E, bir erkek donanımına sahip olarak doğmuş olmak, ille de bir erkek olarak, erkeklik performansını göstermek anlamına geldi Bunun için belli bir modelleme şartmış gibi. <gülüyor> Anlaştık mı? Ayrıca donanımın erkek olması bile, performansın erkek olmasının garanti bile e, transseksüalite örneğine olduğumuz gibi. Donanım müdahale edilebilir bir şey. Uç bir örneği olabilir ama e, gözünüzün önüne çeşitli erkeklik biçimlerini getirecek olursanız gövdenin de aslında çok plastik değişken olabileceğini, tarih bazı anlamda daha değişken, bazı anlamda daha az değişken olabileceğini gösteriyor. Ve özellikle içinde bulunduğumuz zaman da teknolojinin bu kadar... E, her şeye müdahale bir hale geldiği alanda anatominin ille de bize müdahale edilmezlik, değişmezlik, zorunluluk alanı olarak düşünmememizin gerektiğini gösteriyor. Erkekler doğura bilir. E, galiba mümkün. E, Üstelik galiba teknolojik olarak bunun imkânı bir yaratılmıştır. Da, çok fazla lafı edinmiyor. Ee, Doğurabilmenin önündeki engel zannedildiği gibi teknolojik bir engel değil. Karında e, karında taşımaları ve uygun teknolojik müdahaleyle karında erkek vücudunun karında taşıdığı bir paraziti beslemesi mümkünmüş gibidir. Bunun yapılan neden bu kadar az biliyoruz? Çünkü bunun önündeki engel anatomik değil, ideolojik. Burada zorunluluk değişmez gibi, değişmezliği temsil eden şey, gövdenin direnci değil. Bizim erkeklik hakkındaki tasavvurlarımızın buna izin vermiyor olması, bunun hani cinsellik konusundaki her şeyi deli gibi atlayan medyanın bu konunun kapağını kaldırmak konusunda son derece e, ürkek davranmasıyla ve Bilim adamlarının kendilerinin de bu konunun üzerine çok fazla gitmemesi tamamen e, bizim erkeklik hakkındaki tasavvurlarımızla, Yani tarihsel olarak şekillenmiş ve genellikle bizim daha değişebilir, değişimin alanı, daha tercih konu gibi görünen ideoloji alanı aslında kimi zaman anatomiden çok daha zorunluluğun alanı gibi görünüyor olarak. dolayısıyla sonunda varmaya çalıştığım yer aslında özellikle öznenin kendi kendine, egonun kendi kendini tanımlaması açısından gerçekten de merkezi bir rol oynayan cinsiyet rolü kavramını genel bir tarifini belirlemeyeceği ve bunun her tekil durumda hikayesinin yazımı her birimizin erkekliği yaşama tarihi, anamız, babamız, kardeşlerimiz, o gövdenin sahip olmanın yani tamamen o fiziksel özelliklere sahip olan gövdeye sahip olmamız ve bu gövdeye kendi tarihimiz içerisinde ne anlamlar atfedildiğinden hareketle kurgulanması gereken bir, yeniden yazılması gereken bir hikayedir. Hiçbirimizin erkekliği aslında bir Erkeklik tanımından hareketle okunabilir değildir. Mevcut toplumda geçerli olan erkeklik anlayışı ki bu yine, demin dediğim gibi çok güçlü bir çok güçlü, çok buyurgan bir anlayış olabilir. Elbette o erkekliğin oluşum tarihindeki unsurlardan biri olarak rol oynayacaktır. Tıpkı anatominin oynaması gibi, tıpkı babanızın nasıl bir insan olduğu, erkek kardeşiniz mi, ablanız mı olup olmadığı, onlarla ne tür oyunlar oynadığınız gibi her durumda sizin erkekliği taşıma tarihiniz bunların değişken bir bileşkesi olacaktır. Öyle bir değişkenlikten bahsediyorum ki burada %10'un anatomiden, %30'u tarihten, %40'u ideolojiden gelir gibi bir oranlığa da veremezsiniz. Hangi durumda gövdenizin anatomik yapılarının mı, Babanızın kişilik özelliklerinin ve annenizin size saçlarınızı tıraş ettirmekte ne kadar geç kaldığını bunlardan hangisinin daha çok rol oynayacağının kendisi de o tarih tarafından belirlenir. Yani bu unsurlardan hangisi daha önemli gibi bir soruya verecek bir cevap da Genel bir cevap da olur. Yani nominalizmin. Dibine vardır durumdayım. Tabi o zaman e, başka bir soru ge geliyor. O soruya bugün için cevap verebileceğimi sanmıyorum. Zaten galiba ben iki, dakika geçmişim. Ben yani çok kanlı canlı bir cevap vermiş olmadım ama psikanalizin yapmaya çalıştığı şeyde aslında her noktada tekil olanın bilgisiyle çalışmak. Yani bizim eee bir bilim olarak, bilim olma iddiasında olan bir sistematik olarak her durumda tek tek işte orada yaptığımız şey herkesin kendi ben dediği nasıl kurulduğunu tarihini yeniden çözmek. Burada genel kavramlar iş görmez demiyorum. Nasıl iş gördüklerini anlamak da bu çabanın bir şeyidir. Elbette erkeklik diye bir tanımı olduğu farz edilen ve belli bir mesela daha bile örneği erkeklik miyim? Kadınlık diye konuşamam. Bu konuda değil mi? Kadınlık diye konuşmak zorundayım. Yani bütün bu tonlamalarla birlikte bunların bu da elbette bir rolü olacaktır. Sizin erkekliğinizi nasıl yaşadığınızda benim nasıl yaşadığımda? Hani benim ailem kuzurmacı ve kemancılardan oluşuyordu. Dolayısıyla ideolojik yapının çok fazla aldırış etmediği bir kesildi. Bizim kıyılarda yaşamamıza ve tuhaf olmamıza izin veren bir anaydı. Dolayısıyla annemin belirleyici olması kimseyi çok fazla e, ana kuzusu olmadan da anneme imrenmem mümkündü. Kendimi anaç erkek olarak kurgulamam. Yine de tamam. Lan sen kim oluyorsun benim erkekliğimi sorgulayacak diye birine diklenecek bir yere varmam benim için mümkün oldu. Bu benim hikayem. Yani şimdi herkes burada aslında şey yapmış oluyor, yani hep, hepiniz düşünün erkekliği ne kadar taşıdığınız, sizin taşıdığınız erkeklik annenizin arzuladığı erkeklik mi? Babanıza benzeme sizin Sizin hayran olduğunuz babanızla imlendiğiniz erkeklik mi? Ee, mahalle arkadaşlarımızın arasında alfa mail denen daha artık öyle. Mahalle çocukları alfa mail lafını Alfa mail olma ilerlesinin bir ifadesini ee, bu kadar yani ne bileyim bundan on yıl sonra aranızda belki bazıları on tane kitap falan yazmış olacak. O kitap yazmadı yazarken kiminle yarışıyorsun? doğu doğuğundan indiriniyorsunuz. Size olası bir sürü ürprik sayıyorum ve bütün göstermeye çalıştım ve bütün o fazi setlerle kavramların 18. yüzyılın talep ettiği türden tanımları zaten kendi ayrıcalıklı alanlarında bile öyle iş görmüyor tanımlar öyle iş görmüyor biyoloji gibi hani taksonomi kavramı ilk mükemmel örneğin göründüğü yerde bile evrim ve zaman meselesi devreye girdikten sonra taksonan hiç görmemeye başladım diye girmem. Boşuna değildi ama özellikle insanın e, kendi cinsel kimliğini, kendi arzusunu bir süreklilik, bir kontrol edebilirdik, bir nefse hakimiyet, bir nefs denebilecek. E, ...yapının unsuru haline getirebilmesi her durumda çok baş döndürücü ve çok göz kamaştırıcı bir hikaye olarak çıkıyor karşımıza. Evet. Ve bunun bir cümleleri yani korkarım bunun edebiyatta edebiyattan da iyi bir ifadesi yok. Bilim, bir anlaşık. Nasıl yapılacağını anlamak için. Evet. Yani psikolojize yapılan var erkek ve kadınlar olanaklısınız. Eee dönüşebiliyor musunuz da bilişsel kendinizi var kabul ediyorsanız. Eee eleştirel düşünme kavramları olan yaklaşımı da bu kadar eee iyi uçak Bu kadar? Bu kadar dönüşatmıyorum hani. Bu kavramları da eee birbirini destekleyen kavramlar da var yoksa. Yani Birbiriyle bir alışveriş edebilen kavramları olarak ne oldu? Psikanalizm kendini, yani, kendi, yani Freud'un en parlak cümlelerden biri. Ee, Cinsallik üzerine üç deneme yazdığı bir nottur ve işte erillik ve dişilik kavramlarının bu kadar genel kavramlar olmasına rağmen biraz skandal oldu. Söyler ve şey der yani bizim için aslında psikanaliz için anlam ifade etmez erillik ve dişilik. Kavramı bizim için önemli olan ayrım aktiflik ve pasifliktir. Bunun ellilik ve dişillik gibi sanki birebir örtüşüyormuşçasına dağılmış olması sosyoloji gibi ek bazı mülazaları gerektir. Bir şeydir Aşağı yukarı cevap almış oldum sana. <gülüyor> yani pasifliği... Ya, aktiflik, pasiflik yani. <gülüyor> Bu bir tarihin sonucu. Tarihin sonucu olması, bu tarih hafif bir şey olduğu anlamına geldi. Yani demin sanat tarihi yaparken evet, e, şeylere başlatamayız dedik. Şu anda yok gösterilen. E, elinizin altında telefon falan varsa, tam tam venüsü gibi, tam tam venüsü gibi Google'larsanız, tam tarih hafif değildir. Neden öyle diyorum? Çok güzel bir resmi çıkacaktır karşınızda. O ve karşınıza çıkacak resmin en erken yapım tarihi 240 bin yıl önce falan ve Rubens kadınlarının falan ilk örneğinden bahsediyoruz. Orada yani anaçlık denen şeyin ne demek olduğu Biyoloji anatomi tarafından belirlenmiyor olsa bile arkasında öyle bir mitoloji ve tarih var ki keşke biyoloji belirliyor olsaydı diyebileceğiniz kadar ağır bir tarih. Siz istediğiniz kadar 32-33 yaşındaki bir kadına şey diye konuşun terefi odasında. Annelik bir içgüdü değildir. Biyolojik bir temeli yoktur anne çocuk doğurma ihtiyacı. Haa. E yani bu tamamen tarihsel bir kurulumdu. Elizabeth Baden teror. Yani yoga benim hiç yani öyle bir şeyi bir şey ama yani bunun hiç hiçbir hükmü olmayan bir cümle. Yani tam olarak yüzü böyle şey bu kavramların tanımlanmasındaki ne ideolojik politikalar bahsediyoruz biz kadınlık kavramı içinde bulunduğumuz hani e, zamanın ruhuyla bağlantılı olarak erkek belli bir belli kelimelerde tanımlıyor. Hmm. Ama e, ben daha güzel bir şunu e, düşünüyorum. Bunların hepsi ekonomik bir temeli olmalı. Yani hani, bence e, erkekler üretim araçlarının kontrol ettiği için sermayeyi kontrol ettiği için bir hmm. şekilde evet. erkenin terörleri buluyorlar ve ona göre tanımlıyorlar. Çünkü, Dil de biliyor. Yani anlıyor ne dediğinizi ama yani dil dediğiniz zaman çok ha. yani çünkü erkek egemenliğin tarihi erkeklerin <gülüyor> erkeklerin ritm araçlarının kontrolüne ele geçirmesinden daha önceydi. Yani sınıfsız toplumdan önceydi erkek Bu konuda çok iyi bir kaynak var tavsiye ederim çok Marksist açıdan yazılmış çok berrak bir kaynak. Kadının görünmeyen emeği diye bir kitaptaki ilk makale. Üç makaleden oluşan bir dene o. Ama günümüzü tarihi diyoruzsa günümüzde tabii ki iktisadi olanın çok belirleyici olduğu bir anlam geçiyoruz. Yani aşağı yukarı 1960 yani cinsel devrim denen bir şey, bir cinsel bir devrim yaşanmakla olduğunu bence tartışma götürmez gelecek kadar. Oldu. Tarihte ilk defa olarak bir egemen sınıf, şimdi sınıfı nasıl tarif edeceğimiz konusunda da saatlerce tartışabiliriz ama anlaştığımızı farz edelim. Bir egemen sınıf egemenliğini ifade ederken cinsiyet farkı gözetmeler. Yani, egemen sınıf içerisinde kadın erkek ayrımı ilkece büyük ölçüde aşılma yoluna girmiştir. Sermaye özellikle üretken, emeğin en üretken olduğu kesimlerde e, sermaye erkek cinsiyle rekabete girdi ve kazandı. Bu, e, vasıflı kadın emeğini kontrol eden erkekler, kocaları ya da babaları değil sermaye. Yani yeterince yetenekliyseniz, yeterince kafanız çalışıyorsa, yeterince seksa varsa bu erkek içinde kadın içinde söylüyor. İş bulabilmeniz bunlara bağlıdır ve bunu değerlendiren şey sermayet. Bu ne zaman var? Ben doğum kontrol yapının, e, onay gördüğü 1960 yılında uy, uygun bir zaman olduğunu düşünüyorum. Kadın doğurganlarının cebinde kontrol alacak paraya bağlı olduğu an yani koca izninden ve e, baba izninden kurtulduğu an bunun için çok uygun bir zaman. O bakımdan çok haklısınız. Yani Bugün içinde bulunduğumuz bu kaygan zemine geçişte de e, sermayenin kadın emeğiyle daha dolaysız bir ilişki kurma imkanını kazanması e, bütün geleneksel teoriyi alt üst eden bir alan açtı. Ve benim böyle bir konuşabilmemi, e, ideolojiyi afişe edebilmemi, deklare edebilmemin şu an koşulları da o yarattı. Yani, 1950'lerde ben böyle konuşamazdım. 50'lerde bile değil ki. Bu açıdan haklısınız yani. Ama e, Marksist hikayenin Marksist hikayenin içinden konuştuğumuzu Fatih. Marksist hikayenin bu konudaki zaaf, aşikar zaaf o şey yani tarih boyunca çok çeşitli üretim tarzları ve e, çok çeşitli sınıfsal ilişkilere. ilişkileri karşılaşıyoruz. Kadın erkek eşitsiz diye, erkek hakimiyeti bütün bunları keser, bütün bunların üzerinde varlığını söyler. Aşağı yukarı bir kadar. O anlamda da dünya tarihsel bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum. Diyelim aşağı 7-8 bin yıl yani 10 bin yıl öncesinde bugüne kadar bütün farklı üretim tarzları, üretici süreçler beraber Erkek egemenlik değişmeden kalabıyı yapın. Dolayısıyla üretim tarzları arasındaki geçişleri ve üretim araçlarındaki hakimiyetten kaynaklanan iktidar biçimlerini anlatan maksız erkek egemenliğin erkeklikten ötürü sağlanan iktidarı açıklamakta çok yeterli o. Sözde evet. şey. Anatomi. Antonomi kelimesini kullandınız yani ya e, geçişkenliği mümkün kılabildiği anlamında. Şimdi tanımına baktım da, tanımdan da bahs siz bahsedince, e, kelimenin kökünde kesmek ve bölmek varmış. Yani geçişkenliği sağlarken e, konuşmanızın başına dönersek o zaman bu tanımı kapsamayan bir şey oluyor, kök oluyor. Anladım. Evet. Şimdi zannedildiğin aksine Türkçe felsefe yapmaya ve felsefi yola etmiş olmaya çok hmm. elverişli bir dildir. Şimdi bu, buna cevap vermek için sahiden psikanalizim <gülüyor> bu konudaki görüşünü anlatmaya başlamam lazım. Yani kadınlık ve erkeklik hakkındaki hikayesini anlatmaya başlamam lazım. Yani bir tek şeyi söyleyeyim. Yani kesme yerine başka ne ki? Bölmek. Kesmek, bölmek. Başka psikolojik için kesmek kas bir, bir şeyin işe yaraması için ne olması gerekiyor? Kastırı. Yar yar, yara, yararlı ilk yarılma ilk yarılma bir yara açar ve bütün hikaye bu yarayı nasıl tamir edecek ilk yarılma yarar kavramı yardımdan gelen yani yardım bir şeyi yardığımız andan itibaren o büyük bütünlüğü bozduruz diferansın ortaya çıkması yola açtığımız ilk eyleme biz güzel çocuğumuz da yardımak <gülüyor> diyoruz bir şeyi yardığınız zaman bütünlükte bir yara açılmış oluyor ve şeylerin yararından bahsedebilmeyin imkânlı doğmuş oluyor yani bugün için kadınlığa atfedilebilecek edilebilecek yani ideolojik olarak veya tarihsel miras olarak e, bir tanımı yine de gayret edecek oluruz. Yani psikanalitik açıdan bu kadının tarihsel mirasını adlandırmak için bir terim kullanacaklar yani bir kurgu olarak kadınlığı yani açıkça sınırlandırıp yani nasıl bir kurgu olarak erkekin iktidarla özdeşleştirebiliyoruz bir kurgu olarak kadınlıkta aslında yaralılık bilincini taşıyor olmak. Kendi yaralılığını farkında olarak yaşamak diyebiliriz. Yani kadın zaten yaralı, eksikliği, erkek olmadığını bilerek, iktidar sahibi olmadığını bilerek yaşama biçiminin adı olacaktır. İşte senin şu ara izini bulmaya çalıştığın yazıda bundan bir, 1997'de ben bir yazı yazmıştım. O zaman da ekritür teminem denen şey için yani kadının e, bilincinin bugünkü uyarışından bir şey umulabilir mi? Gibi bir soruya cevap arıyordum. Tam da bu doğrultuda hareket etmiştim. Yani ilk defa olarak ille de e, bir yarayı telafi etmek, kendimizi bütünmüş zannedecek bir kurguyla var olmaktansa Açık bir yara olarak yaşamaya deneyebilir miyiz? Ve Can da bir an keskin incileri üzerine yazıyordum. Bu iki şairde bunun ipucunu görüyor muyuz acaba? Diye sormuştum. O yazıyı inşallah bulacak Batuhan Mat bana bu günlerde ya da ben kendim bulacağım. Beyimler eğinmeyecek. Beni takip etmeye devam edin. <gülüyor> Facebook'ta bunları paylaşıyor bizler olarak. Yani son olarak yapılmaması gereken şey dediğim şeyi yapmış olup kadınlığın bir tanımını vermiş olup yaralı olarak yaşamakta. <Gülüyor> erkek de bir iktidar zannı ve emek içerisinde yaşıyor olup. Psikolojik bir soru böyle tanımlıyor mu? Psikolojik bir soru tabii. Kadınlar yaralı olarak da olmuş olarak ama onun üzerinden. Hayır yaralı olduğunu idrak etmiş olamaydı. Yani bu psikolojimizin belli bir yolu. Niye erkek ekemenlik niye vardır? Çünkü toplum. Yani. Toplum kim yani? <gülüyor> hayat noktan değil mi? <gülüyor> hayat noktan değil mi? Yani ölüyoruz, hastalanıyoruz, aksırıyoruz, tıksırıyoruz. Yani kısa, noktan ve kanlı bir süreç bu hayat dediğimiz. Evet. Ama erkek toplumda nasıl açılıyor? Ama erkek toplumda yoktur. <gülüyor> ana soylu ya da ana yerli toplumlarda ana erkeli toplumlarda bu genel kabul çok tek tük bir iki insan kaldı ana erkeli, beraber. erkeli, ana erkeli ama ana soylu ve ana yerli toplumlarda erk olarak en kurumlaşmış bir iktidar henüz yok şu sor önceki soruya cevap şimdi siz bir çocuk doğuruyorsunuz Fidürel şey, falan yok. Etrafta 12 saat yani sizin hayatta umarım hiçbir zaman hayal bile edemeyeceğiniz hayal edilmeye yaklaşmayacağınız bir ağrı çekerek e, bir can getiriyorsunuz. Yani en dünyadaki en mucizevi şeyi yapıyorsunuz. E, ama felak olmuş Sonra Veriyorlar kucağınızı. Bir bakıyorsunuz sizin gibi bir şey. Üzürüz asıl. Bir tanesinde de bir bakıyorsunuz sizden şuncacık bir fark var. İşte of şuncacık farkı. Belki bunun hayatı böyle olmaz. Belki o fark mühür değnek o farkı işte. Yani Bu... Yani sorunumuzlardan dolayı böyle bir şey falan. İlk anneden var. Tanrıçadan var. Yani doğuruyorsa Tanrıça da böyle doğuruyor. Yani tatlı Tanrıça da böyle doğurmuyor ama sadece Havva'dan bahsediyor. Ne demişti Rahvallah? Sen çocuğunu Sen ağırlar, ağırlar. hava bunu doğurdu ve doğurduğunda şu kadar bir fazlası var Ha Belki bu farklı olabilir denecek. Yani erkek egemenliğin esasında kadının kendinde olmayan o minicik organı bir büyüklük değmek muamelesi yapması belki sen farklı olursun demesini çok, yani erkek egemenliği başta da yaratan kuşaklar boyunca da tekrarlayan en önemli faktörlerden biri annenin gerçekleşmemiş umutlarını bütün hüsranını, frustrasyonunu depresyonunun çaresi olarak kendisi gibi olmayan çocukta bir onun depresyonunu zaten sebebi atar e, topluluğunu düşünüyorum yumurta mı tavukta <gülüyor> yani toplum diye bir şey benim nezimde yok işte bu mutsuzlukları hep erkek de e, o kendi o anlamların affedildiği şeyle dünya fethedeceğini zannettiği için adam kalkıyor Moskova'ya kadar gidiyor fethetmek için Napolyon'dan bahsediyor yani ben de durmayı akla etmeyin yani bizimki de hilafeti kurmaya çalışıyor yani durdurak bulmayan bir iradeyle tam bu dönemini erkek bu annenin hayat karşısındaki bütün birikmiş şeyini telafi edecek olan olmak istiyor. Kadın yara olarak var olduğunu ve bu yaranın da oldukça katlanılmaz bir şey olduğunu müdrik olma halidir. Erkek de tarih yapma halidir. Yani şu anda kadın olma için o bakımdan çok ilginç bir tarih. Yani işte demişler ya şimdi ne bedduası ilginç zamanlarda yaşayasın. Maşallah yaşıyoruz. Yani kadınlar bu tarih yaratma iddiasına erkeklere denk olarak katılacaklar mı? Yoksa bir yaralılık bilincinin başka türlü nasıl taşınacağını mı bize öğretecekler galiba bu sorun. 97'de daha emin değildim bu sorunun cevabından galiba çoğunluk cevabı verildi yani geçiyorlar hatta bizden daha iyisi aklım var